Bizler beşer olarak en küçük işlerimizde de dolayısıyla yapıyoruz. Bir üniversite açıyorsak şayet bizi geçmiş çok ilerlemiş. Bundan sonra yapacağımız hamleler ne kadar büyük olur olsun çok kolayca sahada mesafeyi kapatamayacaksınız. Batılılar seviyesinde gidip gelirler, gidip icatlar yapalım diye. Üniversiteyi bunun için açıyoruz. Ama bu arada bir sınır profesörler çeşitli şey, öğretim vazifelerini talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyoruz Asıl hedefli bunun memleketin hükmüne, irfanına yardım etmek, içinde bulunduğu hedefinin karından onu çıkarmak, evli kemale ulaştırmaktır Bir ordu teşkil ediyoruz. Her kademesinde bu ordunun idare ve gayi olarak, memleketin dahil iddia da işin emrini düşünüyoruz.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 İnsan bir muazzim gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretmek maksadıyla bir mektebe muazzim oluyor, bir mektebe ithisap ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeler olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin, Burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin ve kabrin arasında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesul olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor, kendisine inanan ve inananlara. Mümin, ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Dair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, matmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alem hesab, haza fa sayfa, sayfa düşünecek, bir de sayfaya amaline bakacak, ona göre vaziyet almaya çalışacak, ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah bizlere izan ve idrak ihsan eylesin. Haram ibn Milhan sinesinden yediği mızrakla sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlar akarken gözlerini namıtenahibuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü: "Kül duvar Rabbim şabeti. Şabemin Rabbine yemin ederim ki şu dakika kurtuldum" diyordu kanını yüzüne sürerken. Sizin çok iyi bildiğiniz bir kahraman insanın suretiyle mevzu olmuşa um hasta tutturmayı düşünüyorum. Mus'ab bin Umeyr. Her anam delikanının ruh hayatında maket bırakacak, bir çizgi bırakacak Mus'ab bin Umeyr. Resul-i Ekrem işin başladığı dönemde ifadesi içinde, yani Medine-i Münevvere'de Mus'ab'ı, derilere sarılmış gördüğü anda karmağını kaldırıp onu gösterirken ifadesi içinde şöyle ifade eden rüs'at radıyallahu anh. Resul-i Ekrem bakarken bütün gözlerle dolmuş ona bakıyordu. Mekke'de en aziz yaşıyordu. Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş. Servetini, zamanını feda etmiş. Yumuşak aile yuvasını okşayı, döşeyi, tatlı gıdaları feda etmiş. Belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş. Ve bu vaziyette medineyi i Münevvere, medine, medine Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun, bir derinin içinde her şeyini feda etmiş, huzuru, risalet ve nâilet duran musab Allah Resûlü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor, görüyoruz ya Resulallah dolu dolu gözlerle, hıçkırı kız ifadelerle görüyoruz ya Resûlallah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkes, herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resûlü için her şeyini feda etti. Allah ve Resûlü için öylesine her şeyini feda etti ki, Belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra Uhustar Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselamın önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir rubayı bir libası giymişti sırtına. İbn Kamil Resul Ekrem'i yaraladıktan sonra Musabın karşısına dikilmişti. Musab Resul Ekrem tanıtıyordu. Onun başına koluna kanadına kaldırıp indireceği kılıçları. İslam'ın beyni vefazısı olan Resul ü başına kaldırdığı bir zil yapıyorduk. Musa i Mus'ab belki daha o gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Rasûl-ü e çok benziyordu. Rubayı da sırtına geçirip mihberi başına koyunca elleri kırılası i̇bn Kamie Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığın ters bir kılıç serbesiyle kolunu bayrak tutan tak kolunu aşağıya indirince وَمَا مُحَمَّدُ لِلَّا رَسُولُ تَسْبَلَتْ مُنْ قَبْلِ diyordu. Bu Surey-i bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Musab'ı tevciyle nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Musab'ın sözü halinde ifade edilen bu Kur'anla Kur'an'da silah edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın Resuludur. Vefat edebilir. Ondan evvel de çok peygamberleri yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla bağrına basıyordu onu. Bir kılıç tervesi sol kolunu da indirirken yine vema Muhammedun İllâ Resûl. Taksal etin-i diyordu. Nihayet kolu da kesilince kesik kollarıyla tutuşturuyordu. Düş bu diyordu yere. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağı üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü satlamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn-i bunu adım adım takip etmişten bize naklederken aynen öyle diyor. Resul-i Ekrem köyede arasında aradı musabı buldu. Gözlerinden çakır çakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minen mü'minine ricalun fedesu ma'ahadullah aleyhi ayetine azil oluyoruz. Allah kullarından Allah'a karşı verdiği akça sadık nide kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki i Müsab'ı anlatıyordu. Ama Müsaat yüzünü saklamıştı. Kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına sokuvermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor, beni resul Ekrem diye şehit ettiler, şayet yüzümü görürlerse o olmadığımı anlarlar, bu meydanda yine Resulullah'ı ararlar, yüzümü görmesinler diye saksıyayım diye, yüzünü saksamıştı müsaab. Hayatının bir gayesi vardı, hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam uğrunda feda etmektir feda edip aziz olarak, aziz bir şehit olarak kaç ve neş olmaktır. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşveti içinde ahiret saadeti ebedi hayattır. Ebedi hayat meselesi bahis mevzu olmasa bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır.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 Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinden ulvi fekiyetle durma Allah mükafatı verecektir. E <gülüyor> ve hadidtum enna ma halaknakum baten ve Allah'a dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan neler kim bilir? Kacaklar ve pirariler gibi boyunlarında, prengı ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Musa bin Umeyr gibi dönecek. Yüzünü niçin sakladı Musa? Resuluna zarar gelmesin diye ya Resulallah. Son dakikada dahi bu kadar civar merdani ölen insanlar onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer sağa asla olacak. Halaka halaka Al -Nah -al -l -l Allah ka resul yaratıldıysa men bir vücut teşkil edecekler. Eleyne ahsen el kelam ve abla nizam. Kalamullah melik aziz Allahu ve teala kelam. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi hamdan kamilina kama amar.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 Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaattan bir an dur olmayın. اِنَّ اللّٰهَ يَاَمْرُ ve وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Allah, adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul ü Ekrem Vesselam'ın şerh ettiği şehrah, sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla,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 ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sıratı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emr içinde cennete dahil olasınız. أكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم